Prenses Nina ve yarı insan kardeşler evvel zaman içinde piramitlerin, Kızıl Denizin ve gökyüzüne dokunan kulenin ötesinde Mirako diyarı denen var bir orman vardı. Mirako diyarı. Dünyadaki en güzel sihirli yaratıklara ev sahipliği yapıyordu ve dünyanın burayı görmesini engelleyen sihirli kubbe şeklinde bir baloncukla korunuyordu. Mirako diyarını yarı insan kardeşler yönetiyordu. Yarı insan, yarı attılar. En büyük abileri Pegazender, üç kardeşten en akıllı ve bilge oğlanıydı krallıktaki hukuk ve asayişle ilgili kararları alırdı. Ama aynı zamanda asabiydi. Ortanca kardeşleri Doralo en güçlü olanlarıydı ve sihirli kubbeyi davetsiz misafirlerden korumakla görevliydi. En küçükleri Eryon krallığın en yakışıklı, en güzel erkeğiydi. Öyle çekiciydi ki deniz kızları, Periler ve ejderha kadınlar bile ona aşıktı. Arian, sihirbazlık ve büyülerden sorumluydu. Kimsenin kötü niyetle büyü yapmamasını sağlıyordu. Üç kardeş, Birako diyarını yönetiyor, herkesin mutlu ve huzur içinde yaşamasını sağlıyordu. Kış mevsimi gelince, geleneksel en büyük büyücü şampiyonası yapılırdı. Mirako diyarının farklı yörelerinden cadılar ve sihirbazlar şampiyonaya katılırdı. Ülkenin en büyük büyücüleri olan üç yarı insan kardeş hakemlik yapıyordu. İzleyenler heyecanla takip ediyordu. İlk olarak buz kızı sahne aldı. Kardeşlerin önünde eğildi, Pegazender'in bardağına buzdan bir heykel yaptı. Heykel sıpatıp atıp benziyordu. Kazandır gülümsedi. Kalabalık alkışladı. Ayşenler Bravo, yaşasın! Yaşasın! Ondan sonra hareket eden bir su fışısında yeşil deniz adamı geldi. Kardeşlerin önünde eğildi ve havada su baloncukları oluşturdu. Sonra suyun içinden havaya zıpladı. Baloncukların içine küçük boyutlarda kendinin kopyalarını hapsetti. Baloncuklar bir araya geldi ve Yeşil Deniz Adamı tekrar gerçek boyutunda oturttu. Vay canına! Bravo. Bravo. Bravo! Bravo! Harika! Harika! Çok teşekkür Doralo'ya baktı ve başını salladı. Sonra sahneye Aslan Kurbağa geldi. Herkesten yükseğe zıplayabiliyordu. Sonra ejderha kadın ve peri sahne aldı. Yarışma gün boyu sürdü ve kalabalık çok eğlendi. Sonunda kardeşler kimin kazanması gerektiğini tartışmaya başladı. Ve birden birinin sesini duydular. Merhaba, orada kimse var mı? Galiba kayboldum. İçeri sızmış. Arion hemen ayağa kalkıp değneğini salladı. Ama büyü yapamadan çok güzel bir kadın... Çalılıkların içinden çıkınca dona kaldı. Kadının üstünde güzel mavi bir elbise vardı ve prensese benziyordu. Ah, çok memnun oldum. Sonunda. Ah. Oh! Oh! Oh! Kadın bayıldı ve düştü. Tüm mirakolular etrafına toplandı ve şaşkınlık içinde ona baktı. Bir insan nasıl Mirako'ya girebilir? Doralo uçarak havaya zıpladı. Ordusundaki askerler de teker teker havaya zıpladı. Bu arada Arion gözlerini kapattı ve parmağını Nina'nın şakağına bastırdı. Ne görebiliyorsun? Sadece adını Prenses Nina. Ama başka bir şey göremiyorum. Anıları çok bulanık. Muhafızlar onu zindana götürün. Doralo onun kimi olduğunu ve... Amacının ne olduğunu öğrenene kadar kilitli kalsın. Muhafızlar sihir kullanarak hemen Prenses Nina'yı kaldırdı ve havada birinci kapalı halde dururken onu zindana götürdüler. O gece Doralo kardeşlerinin yanına geldi. Prenses Nina'nın Mirako diyarına nasıl girdiğini bulamadığını, sihirli kubbenin tamamen kapalı olduğunu söyledi. ''Araştırmayı sürdüreceğiz. Çünkü şimdiye dek ülkemize hiçbir insanın ayağını basmadı. Ve bu böyle kalmalı. O zamana dek genç kız mahkum olarak kalacak.'' Doralo başını salladı ve çıktı. Arian ise kaygılıydı. O gece Arian, sihir kullanarak Nina'nın tutulduğu zindana girdi. Kız uzanmış ağlıyordu. Arian'ı görünce hemen ayaklarına kapandı. <gülüyor> Lütfen beni bırakın. Yanlış bir şey yapmadım. Yapmayı da hiç istemem. Beni buraya tüm krallığımızı mahveden bir kasırga getirdi. Lütfen beni bırakın süvari. Kendine süvari dediğini duyunca Erian güldü. <Gülüyor> Merak etme güzel bayan. Artık kim olduğunu biliyorum. Kardeşlerime anlatacağım seni özgür bırakacaklar. Ah, çok teşekkürler Sivari. Onlara hemen söyleyebilir miyiz? Çünkü bu zindanda nefes almakta zorlanıyorum. Temiz hava almak istiyorum. Büyük abim Pegazander için uykusu çok önemlidir. Uyurken onu kimse rahatsız edemez. Ama merak etme. Sihir kullanacağım ve seni yıldızların altında temiz hava alabileceğin bir bahçeye götüreceğim. Güneş doğmadan da zindana geri döneceğiz. Sonra abime gidip seninle ilgili her şeyi anlatacağım. Siz çok iyi bir süvarisiniz. Zindanın önünde uyumaya çalışan uykulu yarasa boğazını temizledim. Uyumama izin verir misiniz lütfen? Üzgünüm uykulu yarasa seni rahat bırakacağız. Arion sihirli değneğiyle duvarda bir delik açtı. İkisi el ele hapishaneden çıktı. Uykulu yarasa mırıldanarak gözlerini kapadı. Hele şükür. <Gülüyor> Dışarıda ay parlıyordu. Yıldızlar ise hiç olmadığı kadar güzeldi. Arion sihirli değneğini kullandı ve insana dönüştü. Nina ona hayretler içinde baktı. Çünkü ay ışığında ilk kez yüzünü net olarak görebiliyordu. Ve o anda ona aşık oldu. İkisi yumuşak çimlerin üstüne uzandı ve konuşmadan yıldızlara baktılar. El ele tutuştular ve parmakları birbirine kenetlendi. Yumuşak bir meltem esti ve saçlarını okşadı. İkisi hemen uykuya daldı. Ertesi gün güneş doğunca bir muhafız salona koştu ve Pegazender'a Nina'nın ortadan kaybolduğunu bildirdi. Abi endişe etme. Genç kız çok uzağa gitmiş olamaz. Onu mutlaka sana getireceğim. Hayır, o makyumu kendi ellerimle yakalayacağım. Muhafızlar, Eryan'a haber verin. Hemen bizimle buluşsun. Kaçan bir mahkumu arıyoruz. Muhafızlar başıyla onayladı ve iki yarı insan kardeş uçarak uzaklaştı. Bu arada Eryon ve Nina, güneş ışınlarının yüzlerine vurmasıyla uyandı. Birbirlerine gülümsediler. Şampiyonunuzla çok eğlendim, Suva. Eryan, adım Eryan gülümsettiler ve sarıldılar. Sarılmanın verdiği sıcaklıkla Eryon yeniden yarı insana dönüştü. Pegazendir ve Doralo uçarak dolaşıyor, prensesi arıyordu. Birden onları gördüler. Hain! İkisi yere inerken Eryon ve Nina onlara döndü. Öfkeden deliye dönmüş Pegazendir kılıcını çekti ve Eryon'un omzuna koydu. Sen bir hainsin. Bu genç kadın Selin için abilerin ve Mirako'dan daha mı önemli? Abi, lütfen açıklayabilirim. Açıklama yapmana gerek yok. Çünkü görmemiz gerekeni kendi gözlerimizle görmüş olduk. İlerledi ve Elly'nin değneğini elinden aldı. Kardeşim olmasan sana ölüm cezası verirdim. Ama bence bu senin için daha iyi bir ceza olacak. Pegazendr Arian'ın değneğine dokundurdu ve tüm çekti. Şu andan itibaren Mirako'dan sürüldün. Kubbeden dışarı çıkar çıkmaz, bu genç kadın için isteyerek dönüştüğün gibi insana dönüşeceksin. Ama... Abi, abimizin kararı kesin. Gidin. Arian'la Nina döndü ve gittiler. Arian kubbeden çıkarken insana dönüştü. İkisi el ele tutuştu ve Mirako Diyarı'ndan mümkün olduğunca uzağa gittiler. Aryan üzgündü. Nina da üzgündü. Çünkü olanlar yüzünden kendini suçluyordu. İlerleyen saatlerde su içmek ve meyve yemek için bir derenin kenarına oturduklarında havada birkaç fokur aniden belirdi. Kötücül güldüler. <gülüyor> Liderleri Shadowha, içlerindeki en kötü ruh hırsızıydı. En yakışıklı yarı insan olan Aryon, insan formunda bir kadınla burada mı? Demek doğruymuş. Mirako'dan sürülmüşsün. Nina, Eryon'un arkasına gizlendi ve öfkeyle Shadowha'ya baktı kızmayın. Sadece dostluk eli uzatmak için buradayım. Bana katıl. Bana sihirleri öğret. Birlikte Mirako diyarına saldırabilir ve orayı krallar gibi yönetebiliriz. <gülüyor> Sadece sen ve ben. <gülüyor> Abilerime asla ihanet etmeyeceğim. Oh, aptal olma. Abilerin seni evinden kovdu. Anlamıyor musun? Vega Xander'ın tek istediği şey tacın onun olması. Mirako diyarında her şeyi bir muhafızdan duyan uykulu yarasa hemen Pegasender'a gitti ve duyduğu her şeyi ona aktardı. Oh, Bilge kral! Eryon masum! Prenses de masum! Kardeşiniz siz uyurken sizi rahatsız etmek istemedi. Bu nedenle sizi haber vermek için sabaha dek bekledi. Pegazendir utandı. Doralo'ya baktı ve şöyle dedi. Doralo, çok büyük bir hata yaptım. Hemen gidelim ve kardeşimizi geri getirelim. İstersen beni öldürebilirsin ama sana kesinlikle inanmıyorum. Abilerime sırtımı dönmem. Peki o zaman. Bana başka seçenek bırakmadın. Shadoha kara büyüyü Eryan'a doğru yöneltti. Ama Nina onun önüne geçti ve büyüden etkilenen o oldu. Nina! Hayır! Sırada Pegazendir ve Doralo geldi. Değneklerinden çok yoğun bir enerjiyi serbest bıraktılar. Ruh hırsızları Şadoha ile birlikte anında toza dönüştü. Pegazendir ve Doralo, Nina'nın yanında ağlayan Eryan'ın yanına indiler. Pegazender sihirli değneğiyle Nina'yı uyandırdı. Yavaşça gözlerini açtı. Eryan çok mutluydu. Çok teşekkür ederim abi. Bana teşekkür etme kardeşim. Çünkü sana konuşma fırsatı bile tanımadan seni ülkeden süren benim. Sen bir kralın yapacağı şeyi yaptın. Bu yüzden sana hayranlık duyuyoruz. Pegazender ve Eryan sarıldılar. Abilerinle yeniden buluşmana çok sevindim Eryan. Lütfen şimdi bana izin ver de gideyim. Gidemezsin. Sana aşığım. Ben de sana aşığım Eryan. Ama yerim senin yanın değil. ''Başına büyük dertler açan bir insanım ben. Lütfen krallığına dön ve kendin gibi güzel bir yarı insan bul.'' Arya'nın ve Nina'nın gözlerinden yaşlar aktı. ''Bana bak artık yarı insan değilim. Bir insanım artık.'' ''Efendim, lütfen kardeşinizi götürün buradan. Beni dinlemeyecek.'' ''Dinlememeli de.'' Bunu söyledikten sonra... Begazender değneğini salladı ve kasırgalar kralını çağırdı. Yapraklar uçmaya başladı ve her yanından rüzgar esen bir figür belirdi. Büyük Begazender, beni mi çağırdın? Senin gazabın yüzünden Prenses Nina krallığını ve sevdiklerini kaybetmiş. Her şeyi eski haline getirmeni istiyorum senden. Babasına, krala da onun iyi olduğunu ve küçük kardeşim Aryan'la evleneceğini söyle. Ve onları düğüne davet ettiğimi de söyle. Kasırgaların kralı kafasını salladı ve ortadan kayboldu. Prenses Nina neşe içinde zıpladı ve Pegasender'a sarıldı. Pegazendir yüz ifadesini hiç değiştirmeden öylece durdu. Aynı şekilde Aryan ve Doralo da. Ben, ben özür dilerim efendim. <gülüyor> er Eryan'a sihirli güçlerini geri verdi Artık istediği zaman insana, istediği zamansa yarı insana dönüşebiliyordu Hemen düğün yapıldı Ve Miraku diyarındaki herkes tekrar mutlu oldu Pegazender'a gelince bir karar vermeden önce hemen yargıya varmamaya kendi kendine söz verdi